Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu İhtiyar Ağaç Yazan Sabahat Emir Yöneten Asuman Korat Efektör Mehmet Turgut Teknik yapım Sırrı Aksan Oyunda rol alan sanatçılar Keriman Sema Aybars Atiye Macide Tanır Nemide Nurşen Girgin Koç Süheyla Neriman Aslan Cemal Oytun Şanal, Sevil Işık Yenersu, Hizmetçi Elçin Şanal, Birinci Kadın Semra Elmas, İkinci Kadın Berin Ötenel, Hüseyin Ensar Kılıç. <Gülüyor> Anne Hı. Uyandın mı Uyandım kızım Sabah oldu mu Oldu ya Nasılsın bugün anne Ay. Ağrın var mı Yok çok şükür Aman şeytan kulağında kurşun. Öyle korkuttun ki bizi Doktor ufak bir spazm dedi ama yüreğimiz ağzımıza geldi yine de Çocukların üzüntüsünü bir görmeliydim Yavrularım benim Durduğunuz yerde keyfinizi kaçırdım sizin. De. Aman anne, o nasıl söz Aman öyle? Aman zor ihtiyarlık İstesen de istemesen de çevrendekilere yük oluyorsun. Işte. Vallahi çocuk gibi konuşuyorsun anne. Yük olmak ne demek canım? Seni düşünmek, sana bakmak bizim görevimiz. Hem senin gibi bir ihtiyara da can kurban ha kızım. Allah razı olsun. Sizler de olmasanız ne olurdu benim halim? <gülüyor> Çocuklar burada ama ee, yok eve gittiler okulları var biliyorsun Cemal bey ee, O da işe gitti Aman kriz geçirdiğini duyunca telaşını bir görmeliydin Hangi doktoru getireceğini şaşırdı Seni sevdiğini bilirdim ama Bu kadar olduğunu tahmin etmiyordum doğrusun. damat Yarı erkek evladı sayılır ne de olsa Getirdiği doktor birinci sınıf uzmanmış Yoksa bu kadar kısa zamanda toparlanamazdım Allah çocuklarından güvdürsün Onu da tuttuğunu altın etsin Aa, Bir dakika kalkmak mı istiyorsun anne? Şöyle biraz doğrulsam iyi olacak Dur galiba. dur sen kıpırdama Ben arkana yastık veririm Aha. Oldu mu anne? Oldu kızım sağ olasın Artık bundan sonra kendine daha iyi bakman gerekiyor Bakıyorum kızım bakıyorum aslında Kendimi fazla yormamaya çalışıyorum işte ama ne bileyim ben perhizime dikkat ediyorum işte ama yaşlılık vücut eskidi nedir olsa Bu ev seni çok yoruyor da sen farkında değilsin sonra yalnız yaşamak kolay değil Ne yapalım kızım kaderin cilvesi bu işte İnsan beşikten mezara kadar yalnız aslında Gerisi hep avunma Bizim yanımıza gelebilirsin Yok pekala Yok kızım baştan beri söyledim sana Ev ev üzerine kurulmaz diye Herkes kendi kökünde yaşamalı Orada ölmeli Ay, Aman ölüm lafı etme Allah aşkına Zaten sinirlerim bozuk e, Dün akşam Cemal bu eve giden onarım masraflarını <gülüyor> hesapladı Öyle <gülüyor> bir yekün çıktı ki şaşarsın Üstelik de boşuna Hala dam akıyor Duvarlar çatlıyor Merdivenler dökülüyor ee, Yılların evi ne de olsa Bitmiş böyle. artık anne çürümüş Olsun benim ya Cemal kesin kararını verdi akşam ee, Koskoca müteahhit ne de olsa Daha iyi bilir Yıktırıp yeniden yaptıracak Aa, burayı Olmaz hey, Olmaz Dur, dur hemen olmaz. telaşlanma anne ah. Heyecanlanmak yasak biliyorsun hey. Bizim davamız ev değil Senin sağlığın Biraz sakin kafayla düşün hayat. Cephesi dar ama yine de Üç katlı apartman çıkabilirmiş Alt katta kendin oturursun Diğer katları kiraya verirsin Aman istemem istemem Bir de kiracılarla mı uğraşacağım Canım Cemal varken Sen ne diye uğraşacaksın kiracılarla Eline fazla para geçer fena. Rahmetli babandan kalan Maaş yetiyor bana bir kattan fazlasını giyemiyorum Bir kaptan fazlasını yiyemiyorum Nasıl olsa Düz ayak bir katın rahatlığını düşünsene anne Haldur huldur merdivenlerden inip çıkma derdi olmaz Dam akta akacak endişesi duymazsın Şu iki günlük ömürde rahat edersin İyi ama güzel kızım Benim evimden şikayetim yok ki Rahatım Allah'a şükür Vallahi olsun. benden söylemişse anne Cemal kesin kararını verdi bu hususta bu cumartesi eşyalarını bize taşıyacak Aa, ne demek yani Size mi yerleşeceğim <gülüyor> Canım telaşlanma hemen Aa. Geçici olarak Neyse sonra konuşuruz bunları Kahvaltını getireyim önce ha? Ben gelinceye kadar sakın fazla ha. hareket etme Kızım Kızım damlamı da veriver bana Tamam canım tamam getiriyorum Al bakalım ee. oh, Sağol kızım Birden ne oldu bana böyle Öyle halsizim ki e Kolay değil hayatım Ne de olsa bir spazm atlattın <gülüyor> Bu durumda yalnız kalamazsın anne. Bakıma ihtiyacım var. E ben de sürekli yanında kalamam. Üsküdar neresi? Topağacı neresi? Her gün gelmek de olmaz. Evde sorumluluklarım var. Dernek çalışmalarım an var. Olsun da geriyim, an kızım bakma şimdiki şaşkınlığıma İyi oldum aslında iyileştim bu halsizlikte yatmaktandır geçer Sen meraklanma bir tanem Ben kendi kendime bakarım Biz, Biz... eski toprağız nasılsa. Hem komşularım çok iyidir bilirsin yardım ederler bana Olmaz hayatım sonra benim de aklım hep burada kalır Rahat edemem eh, Biraz da beni düşün İkide bir komşularım komşularım diyorsun bu devirde kimden kime Yo, fayda var? Öyle değil mi? Benim komşularım bambaşkadır. <gülüyor> Hele tamamıyla iyileş bakalım. Şu evişi de halle olsun. Sonra gelirsin yine anne. <gülüyor> ne desem, bilmem ki. <gülüyor> Hem geçici bir süre içinde olsa, biricik kızının yanında oturmak bu kadar mı zor geliyor sana? E aşk olsun anne ya. Yani. Yok yavrum, kim kerimancım, evlatçım, alınma. İnsan yaşlandıkça alıştığı düzenden kopamıyor işte Yoksa canım feda sana Bizim birbirimizden başka kimimiz var ki Öyleyse daha fazla nazlanma Peki yavrum peki kızım peki Peki sen canını sıkma hele Beni bak beni en kısa zamanda buraya getireceksin ama değil mi <gülüyor> Getireceğim <gülüyor> <Oy yavrum. Söyle. gülüyor> dur, dur yastığı Güzel alayım da sen yine biraz diyelim. uyumaya çalış ben de valizini hazırlayayım Eşyalarım Aman anne ne eşyası var burada Bu kırık dökük şeylere eşya mı diyorsun sen Ev yenilenince eşyaları da yenileriz Hı? Hı -hı. Ne o kalkıyor musun Oo, Yat yat sıkıldım artık Hayatım yatsan daha iyi olur Sıkılır. Bak haczizim diyorsun Yok kalkınca hal mal gelir Hastalığa yüz verdikçe Hastalığı hastalığı istiyor Baksana. Aha, Şu faturaları gördüm de Aklıma geldi Hı. İstersen ben önce gidip şu elektrik parasını yatırayım. Daha sonra zamanımız olmaz Ay yavrum. Benim sana da zahmet oluyor ya. Aman annene zahmet Allah aşkına. Benim işim bunlar. Evde de ben takip ederim bunları. Sen de fazla dolaşma olmaz mı canım? Olur kızım, olur. Kim o? Kim o? Benim Atiye Hanım teyzeciğim. de. Sen misin Nemide? Benim benim. Anahtarı atayım de. Aç gir içeri. Olur, dur, olur. dur bir dakika dur. Hay Allah Allah'ım. Nereye koydum ben peki bu anahtarı? Ay Allah akılda kalmadık. Ha i̇şte buldum. Nemide Nemide tut kızım Atıyorum. At at at korkma at, at. İyi oldu dertleşeceğim Birinin gelmesi pek iyi oldu Gel Nemideciğim Gel yavrum gel kızım hoş geldin Hoş bulduk teyzeciğim şunu bırakayım no, da Ne o elindeki gene oh. Tavuk suyuna şehriye çorması Aa, Ne mide niye zahmet ediyorsun yavrum Aa, Vallahi üzülüyorum O nasıl söz de seçim Öpeyim hmm. El çok olsun yavrum <gülüyor> Geç otur hele şöyle Maşallah bugün iyi gördüm sizi. Sabahleyin kırılıp dökülüyordum ama şimdi iyi. Keriman i̇yiyim, Hanım gitti mi? Hmm, Yok burada Elektrik paralarını yatırmaya çıktı hmm. Kaç günden beri paralanıyor yavrum şu spazm dedikleri gözümü bayağı korkuttu nemi. Şimdi maşallah iyisiniz ama. Renginiz de yerine Allah gelmiş. Allah razı olsun kızcağızım bir baktı bir baktı ki sormak. Ben de eziyet veriyorum diye öyle mahcup oluyorum aa, ki aa, yani ne var mahcup olacak teyzecim. Evlat bugünlerde gerekli insanı. Öyle de gene kıyamıyorum işte. <gülüyor> İlahi <gülüyor> teyzecim. Siz kimseye kıyamazsınız. Hayır, dur, zaten. Hele hep benden konuşuyoruz. Peki sen nasılsın çoluk çocuğun? Nasıl? Hepimiz iyiyiz işte. Çok Sizin şükür. hastalığınıza üzülüyoruz. Yok yok ben iyiyim artık iyiyim kızım biraz yatacak oldum işte şu güzelim evim işte o kuş yuvam nereden gitti nasıl yani anlamadım ah sorma annemi de başıma geleni bu altlı üstlü ev beni yoruyor diye hmm. damadım yıkıp apartman yapmaya karar verdi ya. E benim de Siz isteğim, istemediğim sonra... önemli diye kızım istiyor Kızım istiyor Bunca yıllık evladım ciğerparem Bu evin benim için ne ifade ettiğini hiç anlamıyor Hiç direnecek oldum üzüldüm e, Ne yapayım boyun eğdim ben de ...buradan bütün bütün kopmamak için. E ne yapalım Atiye Hanım teyzeciğim... ...hayırlı olsun hiç üzülmeyin hmm. bana kalırsa. Hmm. Gerçekten rahat edersiniz. Katın hmm. rahatlığı bir başkadır. Hani bizim razı olsa... ...ben de yıktırıp apartman yaptırmak isterim de Sen gençsin daha... ...ama benim bu yaştan sonra... ...beton duvarlar arasına sıkışmam. Ne zoruma... ...ne zoruma... ...ya... Bir beton duvar uğruna şu güzelim asma şu mis gibi ıhlamur ağacı. Hiç kıyılır mı? Hiç kıyılır mı? Ah de kızım. Ah, i̇çimdekilerini ne kızıma ne de damadıma anlatabiliyor. Ne yapsınlar? Onlar da sizin iyiliğinizi düşünüyorlar teyzeciğim. Ah, keşke beni yerimden yurdumdan edecek kadar düşünmeseler Nemideciğim. Şu ıhlamur ağacı var ya. Ben bu eve çocuk yaşta gelin geldiğim zaman görbecik bir ağaçtır. Bir günde hiç unutmam. Bizim rahmetli bey bir şeye pek sinirlenmişti. Öfkesi dağları katlayacak kadardı. Korkumdan bu ağacın tepesine çıkmış buldum kendimi birden. Hilal <gülüyor> teyzeciğim. o ağaca çıkmış halinizde düşünüştüm. Sorma. Sorma. <gülüyor> Peki bey amca bulmuş muydu sizi? Ne? Ne? <gülüyor> ağaç korkumu hissedip de bir kol kanat geldi ki bana o bulanı aşk olsun. Bugün bugün bu ağaç benim can dostumdu can dostum. Bütün ağaçlar aslında öyledir ya tabii, tabii. Bak gevezeliğe daldın da sana kahve pişirmeyi unutacağım Teyzeciğim ah sağ olun istemem İçecek olsam kendim yaparım Aa niye sen kahveyi seversin Halbuki Severim ee, se Severim de midem rahatsız Ne oldu ne var midemde? Ne yesem dokunuyor gaz Aa. yapıyor Kime sorsan hazımsızlık ve gaz şikayeti var öyle zaten Öyle kızım öyle eski tadı tuzu kalmadı, kalmadı Hiçbir şeyin kalmadı hmm, Sormayı unuttum Nasıl oldu seninkinin böbrek ağrıları hmm, Kum döktükten sonra rahatladı Şimdi aman, iyi Aman aman dağlara taşlara. Aman dağlara, Hastalık taşlar. zor çok Hı -hı. zor Yiyeceklerine falan dikkat et kızım ...benim kadar dikkat eden olmaz Atiye Hanım teyze... ...ne yapayım bünye meselesi... ...bünyesi yapıyor... ...mübarek kum deposu sanki... <gülüyor> ...onu öyle diyorum... ...bu kadar kum boşa gitmesin... ...şu müteahhitlerle Anlaştı elimize biraz para geçsin diyorum... <gülüyor> sen akıllı kız bak... ...peki o ne diyor <gülüyor> ...ne diyecek gülüyor... ...sonra sen benim hastalığımda bile... ...para düşünüyorsun diye sitem ediyorsun... <gülüyor> ...bilirim bilirim... ...öyledir erkek milleti kendileriyle ilgili şakalara bile kaldıramazlar. Burunlarından kıl aldırmazlar. Hele benimki. Boş, ver, boş, boş ver. Arkalarından hadi konuşmayalım şimdi. Doğrusu onlarsız da çekilmiyor bayağı. Hiç çekilmiyor. <gülüyor> Orası Öyle söyle. Anne çok geri Benimki sağ olsa da Can'a istediği kadar bağarsa çağarsın. <gülüyor> ah kızım ah, gölgelerini bile arıyor insan. <gülüyor> Aman teyzeciğim. <gülüyor> teyzeciğim. Öksürme ne? Gerek <Gülüyor> al. Su vereyim size. Öksürüğü keser. <gülüyor> <gülüyor> buyurun teyzeciğim, buyurun. Ş şöyle dayayım. Ha? <gülüyor> Oh, teşekkür ederim kızım. Ya e, yatım bana sağ kalırsa? Ya iyi gelir. Hı. Kusura bakma ne miydi kızım? Aa aşk olsun Kusura teyzem bakma. ben yabancı mıyım? Dur, durun durun şu yastığı Hı. da alayım. Yo, alma alma böyle daha rahat konuşuruz. <gülüyor> Uyumaya çalışırsınız. Ama günlerden beri uyuyorum zaten konuşmaya ihtiyacım Ama var. Ama yoruluyun da? Yok yorulmam yorulma sevdiklerimle Hı. dinlenirim ben. Seni de pek severim delir. Teşekkür ederim teyzecim. Hmm. Ben de sizi çok severim. Hmm. Aa, sağ ol En az annem, annem kadar. Kızın. Sağ ol evlatçım, sağ ol. Ay şunlara da bak, ne <gülüyor> de güzel cıvıl Birbirlerine kim bilir neler söyler? Kim bilir? Onlardaki muhabbet biraz da insanlarda olsa. Mi ya, iyim ya kuşlar kadar olamıyoruz <gülüyor> ne mi dediğim? Olamıyoruz. Şoför sabırsızlanıyor Geliyorum kızım geliyorum Ayrılmadan önce şöyle Bir kere bakayım dedim Aman şu harabede ne var anlamıyorum Nesine bakıyorsun sanki Peki geldim işte Biliyor musun Keriman yıkılmayacağını o kadar seviniyorum ki ee, Sen ağlayıp sızlanınca Tekrar yataklara düşünce Cemal de dayanamadı tabi ...büyük bir tamiratla... ...geçiştirelim demek zorunda kaldım. Allah olsun hepinizden anlayış da çıktı vallahi. Ya, neler topladın sen öyle? Aman canım birkaç parça ıvır zıvır işte. Kim bilir ne gereksiz şeylerdir. Ver bana ver. Yo, yo, ben yo be taşırım. ağır değil taşırım sen kapıyı <Gülüyor> Sefer bu böyle Kerim şu küçük yumurcaklara Bak hele beni uğurlamak için Nasıl toplanmışlar Dur hele dur da şu torbamdaki Şekerlerden şunlara dağıtayım Benim şekerlerime alışkındır bunlar Anne geç dur kalıyoruz Sabırsızlanma Nerede bu i̇şte bulduk. Alın bakayım yavrularım Alın bakayım Al, al, al, al. Anne şoför kızacak şimdi Tamam ama Şoför be oğlum tamam geliyoruz Kızım sen arabaya git hele. Ben bir iki saniyede Komşularımla vedalaş. Çabuk ol ama anne Peki yavrum peki. Peki Pekala. Ne mi de niye ağlıyorsun kızım Bir iki aya kadar geleceğim Nasıl Biliyorum da? biliyorum da Kendimi tutamıyorum işte <gülüyor> Kendi anımızdan ayrılsak bu kadar ağır gelmez oh, Canım komşularım benim Ben de sizler olmadan yaşayabilir miyim Sanıyorsanız Ya teyzeceğim. gittiğiniz yerde bütün bütün kalırsanız Hadi oradan sen de. Beni daha alatacaklar şimdi Atiye teyzenizi bu kadar mı Vefasız sanıyorsunuz Evin pırıl pırıl şıpşırın olduğunda bakın ne kahve sohbetler yapacağız efendim ne keyifler edeceğiz Tabi tabi teyzeciğim ne mi de Buyur teyzeciğim Bak Hah la sana emanet. Hı. Bazen çocuklar kuş vurmak için taş atarlar. Hı. Görürsen engel ol. Attı. Tabii o tabii. benim can yoldaşım. Yalnız demedi mi? Hepimiz göz kulak oluruz. Sağ Merak etme. Sağ olun. Aa e hani arkamdan su dökmeyecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Dökmez olur muyuz ateyde ise? Ay Ayten skovasını getir kızım çabuk çabuk Hadi Allah'a emanet olun Allah'a sunu Güle güle Hadi. güle Allah Bizi unutma Anne yapma Allah aşkına Bir süre sonra nasıl olsa döneceksin Cemal şu ışığı söndür ne olur Ne oldu uyuyamadın mı Uyuyamadım başım o kadar ağrıyor ki İlaç aldın mı Aldım aldım ama kolay kolay geçmiyor Yine niye canın sıkıldı senin Ay annemi Niye ne oldu ki Onu aldattık Yıkılmayacağını söyleyip Evinden çıkarttık kadıncağız Eee ne var bunda Öteki türlü de gönül rızasıyla çıkmak istemiyorduk Şimdi hiç değilse bir umutla Seve seve çıktı Bak göreceksin O harabenin yerine pırıl pırıl bir ev yapıldı mı Nasıl hoşuna gidecek oh, İnşallah dediğin gibi olur Şey O ıhlamur ağacı da kesilecek mi Elbette Bütün bahçeyi kullanacağız Kümes gibi bir virane yerine geniş kaplar olacak Fena oh, Yine de hoşuma gitmiyor Ihlamur ağacını ne kadar sever bilirsin Dairelerden birisinin Kirasını aldı mı ıhlamur ağacını filan unutur merak etme bu devirde para her şeyden tatlı gelir insana Annemi tanımıyorsun sen Tanıyorum tanıyorum seni de tanıyorum Dairelerden birisinin kirasını da sen aldın Yok yok hepsini o alsın parasına dokunmayalım Canım o kadar parayı ne yapacak Birisinin kirası yeter artar bile Cemal Olanlar hiç hoşuma gitmiyor Hadi bakalım fazla inceleyip sık dokuma da Migrenini azdırma Uyumaya çalış Allah rahatlık versin Allah rahatlık versin Ya Allah sabah sabah kim bağırıyor Kim senin bağırttığı yok hanımcım Kendi kendine bağırıyor Bir huzursuzluğu var ama anlayamıyorum Ne oldu bu hayvana İkide bir hayvan deme şuna Ay, şey. Tony. Tony Gel bakayım Gel. Neyin var oğlum Aman, Gel. Aman oğlunu sevsinler Aman. Tony. <gülüyor> Tony Sus Allah Zaten başım çatlıyor Karnını doyurdun mu bunu Daha ona sıra gelmedi ki Önce Önce beyefendinin kahvaltısını hazırladım Sonra küçük beyin ondan sonra da Sana ee... kaç kere söyledim Önce bunun mamasını ver diye ha. Hem aç bırakıyorsun Hem de ne oldu diye soruyorsun bir de Tabi bağırır zavallı Mahsus mu yapıyorsun anlamıyorum Ama bakın. Hadi ben... mamasını getir çabuk Tamam tamam getiriyorum Aman bu köpekli evlerden de bu. Sus oğlum sus şimdi yemeğin geliyor Sus güzelim Üzme anneciğini Biliyorsun iki günden beri Migrenden kıvranıyorum İşte, getirdim, işte getirdim Gel bakalım Tony efendi Rahat dur <gülüyor> Canım, canım. Ne da acıkmış. <gülüyor> Çocuklar gitti mi Oğlan gitti kız yatıyor Annem İçeride. Ne zaman kalktı Bilmem e çok erken kalkmış olmalı. Duymadım. E şu hayvan şey, şu köpeğin havlamalarından yüreğe ağzına geldi zavallının Kabahat kimde? Ben de tabii. E, Yumurtaş değilmiş siz. yok yo, sakın. Hiçbir şey yiyecek halindesin. Anne. Hı? Hı? Şok mu oldu kalkan? İşte senin başına nasıl oldu? Geçti mi? Yok canım. Nerede? Bir kere tuttuğumu birkaç gün sürer herhalde Rengin de uçmuş Allah Allah. Bu kadar ilaç alıyorsun Geçmiyor e, mu Onları da almasam çıldırırım herhalde Hı. Süresini doldurmadan geçmiyor Sen de fazla yorup durma kendini <gülüyor> Yorması var mı anne Evin bütün sorumluluğu bende Derneklerin yükü üzerimde e, Ben olmadan kimse bir iş yapmıyor bu evde. Gel otur hele şöyle gel otur <gülüyor> Sen nasılsın Başının dönmesi geçti Geçti geçti de Şimdi soluğum daralıyor Havadandır Bu deli edecek bizi of, Boğulur gibi olup kaç kere uyandım Geceliğin sonra bir kabus Bir kabus Keşke akşam et yemeseydin Ay, anne Ondan mı bilmiyorum artık dayanamadım Kalktım oturdum yerde içim geçmiş Bu sefer de uyur uyanık Kimi gördüm dersin Kimi ha? Hadi, Hadi şimdi anlatmaya Kalksam gülersin gene <gülüyor> Biliyorum anne ee, şeyi özledin sen Üsküdar. In. Daha ilk günden özlemeye başlamıştın evini Öyle değil mi? E, öyle tabi kolay mı kızım Ne var rahat olsan biraz anne Öz kızının evindesin Yediğin önünde yemediğin ardında Senden iş isteyen yok Aş isteyen yok Yan gel keyfine bak Haksız mıyım? Haklısın kızım Haklısın belki ama ne bileyim işte Herkes alıştığına derler <gülüyor> Oh o benim elim ah O terasındaki renk renk çiçeklerim O konum komşum Üzerinde uyuklayıp durduğum o sedirim O cıvıl cıvıl ötüşen kuşlar O yaşlı ıhlamur ağacım ay, Hele o hele o Elim dediği ne yapayım ee, Neyse onu bunu bırakalım da Ana kız karşılıklı birer çay içelim Ben ha? içtim yavrum sen hiç daha fazlası dokunuyor bana biliyorsun Ay ay şu köpeğin havlamalara yok mu? Canımı ağzıma getiriyor sanki. Sevil. Sevil. Efendim anne. Bağırtıp durma şunu. Anneanne rahatsız. Sevil. Tamam, tamam. Geliyorum. Geldim işte. Good morning. How are you Kızım şu lafları Türkçe söylesen de Ne dediğini biz de anlasak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh, Aman ne tatlıymış Günaydın nasılsınız diyordum Günaydın, <gülüyor> Anne anneciğim Dur, deli kız. Ne Ay, var güzelim böyle <gülüyor> Canım canım benim Ay, canım. Okay. Sevil, sevil anneanneni sıkmasana <gülüyor> <gülüyor> Ne yapayım dayanamıyorum bu kadar tatlı olmasaydı Canım kahvaltınızı yaptınız mı Anneannen yapmış ama ben yapmadım Akşam çok geç geldin İyi ki babam duymadı Duysaydı olacaktı yani Suat tanımıyor mu? Nerelere gittiniz bakalım? Boğaz'da yemek yedik biraz da dolaştık Sonra bir diskoteye gittik öyle dans ettik ki topuklarım hala ağrıyor Evlenmeyi düşünmüyor musun? Aa, kimle Suat'la mı? Çıldırdın mı anne? Allah yazdıysa bozsun Suat zırzopun teki Sadece arkadaşız biz onunla hem ben evlenmeyi düşünmüyorum ki Herkes yaşı gelince evlenmeli bana kalırsa Ben evlenmeyeceğim Ta ki <gülüyor> Anneannem gibi Tonton bir ihtiyaç Anneannem kadar. evlendi <gülüyor> de Gün gördü umur gördü kızı <gülüyor> Aman anneanne atma şimdi... ...evlenip de doğru dürüst gün gören var mı? Ay böyle baştanınan hiçbir işten hayır gelmez ki... Nasıl yani? Bervasız böyle küçümsel gibi... ...aslında çok önemli... ...çok kutsal bir şeydir evlenmek... ...güzeldir... ...manalıdır... Vay vay vay vay... ...bizim tontona bak sen neler de döktürüyor... ...anlat anlat neşeli oluyor. Sen Sen alay et bakalım... <gülüyor> Dünyanın dingili çıkmış sahil Yaşlanınca şöyle parmak kadar çocukların maskarası oluyor insan. Aa kızsın mı bana hmm. Tonton Niye kalktın anne Ay yorgunluk çöktü üzerime gideyim de biraz yatayım kızım Ay yani çok mızıkçısın anneanne Sevin sus artık İpek peki peki sustum Zaten bu evde fazla konuşulmaz Herkes bir havada Yani bir anneannemin havası eksikti Öyle olsun ben kahvaltımı yapmaya gidiyorum onun kusuruna bakma anne ne olur oh. Önce telefonla ısmarladık Kerim Hanım. Aman, yine bir sürü avazı verdi. Ver bakayım ver. Ay Tuncay, bizim birden tutuştu mu? Ben mi bilirdim Şöyle, ha? Hmm, bir türlü gözü doymaz şu isim hanımın. Ay, ay düşüyor. Ne Ben yapıyorum. Ay, ay kırılacak bir şey yok yeşerinde. Yok yok. Ha? Şu paket pastaneden. Aman, Ezilmese iyi olur. İyi olur, olur. Tamam. Davet mi var abla? Aman. Ne zaman yok ki? Yok dernek toplantıları, yok oyun partileri, yok yaş günleri, yok bilmem ne günleri. Aman bıktım vallahi bıktım. Akşamları yorgunluktan yattığım yeri bilmiyorum. Hepsi bu kadar değil mi? Bu kadar. Hadi eyvallah. Güle güle güle. Ay ay ay ay. Ay. Batman'ın kimmiş? Bakkalın çırağı, siparişleri getirmiş. Onları mutfağa bırak sen buraya gel biraz. Al oğlum, al. 10 kişi ceket sizde çok şey, araba bitmiyor. He. Ha, geldin Heh. mi Fatma Hanım? Evet. Salonun tozunu almış mıydın Camları henüz bitirmiştim işte Hüseyin efendi geldi Şimdi toz almaya Aman gözünü seveyim ay. elini çabuk tut ay, biraz Merak etmeyin hanımcım Üçten önce kimse gelmez nasıl olsa. Aa Olsun yine de hazırlıklı olalım Tabii. Ben de gidip fırına bir bakayım Geçen seferki gibi keki yakmayalım ay, ay, ay. Ay. Ay. Of of of of ay, ay, ay. Sil sil sil bitmiyor Sil sil sil bitmiyor of. Aman aman benim ay. Ay vallahi yorgunum tabii. Ay bittim vallahi. Ay ne iş ne iş ne iş ne iş Aa, Bir şey mi arıyorsunuz büyük hanım? Yo yo şöyle biraz. Biri açık şöyle Ay Dolaşmasanız iyi edersiniz Her tarafı daha yeni temizledim de Batırmayalım değil mi ya Şu pencereye böyle önüne otursam biraz... e Yalnız terliklerinizin altını Oradaki beze silin e tamam mı Maşallah yani her taraf pırıl pırıl olmuş. Merak önüne etmeyin sağlam. şimdi gelirler Her tarafı çamura bularlar hmm. Hmm. Yerler içerler hmm. Oynarlar O, o evde oh. de nereye otursan karşında Ya duvar görüyorsun ya ev İlahi büyük hanım Saray gibi ev, tek kusur bu Öyle kızım, yani. öyle, öyle. <gülüyor> Bana bak şu, He. şu hani şu karşı penceredeki Hı. Kara Kuru Hanım. O Kara Kuru Hanım neyin neyse acaba böyle kıpır kıpır? Yerinde pek ha, duramıyor. An, yok, dur bakayım bakayım be, nerede bak, hani? Ha. Üçüncü katta mı? Şu sağ taraftaki yerinde. pencere mi? Ha, ha. ha. ha. orası işte, mı? Üçüncü karşıdaki. kattaki Evet <gülüyor> İlay büyük hanım ömürsünüz vallahi. Ayolun köpek. Aa, aa, yok canım. <gülüyor> Aa. Otur sen şu, geniş Bak, şu, şu evet, <gülüyor> <ortaki> <gülüyor> bir geniş pencere değil mi? Şu evet ortadaki tam vardı işte. Köpek, töpek, o, köpek, köpek. Allah Allah. Gözlerim <gülüyor> ilerledi herhalde. Böyle geldiği bir gariplik sezdi. <gülüyor> Allah Allah. Köpekler de böyle pencereden mi seyrediyorlarmış yani? Şaşırdım kaldım. Buraya geleli iki <gülüyor> ay oldu. <gülüyor> Hala alışamadınız burada. Ah neye alışabildim ki kızı? Ee, pek memnun değilsiniz galiba ha, memnunum, burada. Memnunum memnunum ama işte bilirsin, bülbülü altın kafese da illa vatanım diyeymiş. Hmm, öyle demeyin. <gülüyor> Burası da vatanınız sayılır ne de olsa kızınızın evi. Üstelik sizi çok seviyorlar. Ben de onları seviyorum canım ciğerim onlar benim. İşte insan alıştığına derler. Evimi, barkımı arıyorum ya, işte ya. ne yapayım ayıp değil Yok ya Yok canım niye ayıp olsun niye ayıp olsun Ah, ah görüyor musunuz? daha işlerim bitmedi Fatma ne <gülüyor> Tamam duydum açıyorum ben, ben açıyorum. ayak altında dolaşmayayım Ayak <gülüyor> altında <gülüyor> de o sahneleri görünce teyzenin şaşkınlıktan çılgına dönmüş halde kaypak kaypak kaçışını hiç unutmayacağım <gülüyor> Çok hoştu vallahi Serpil mahsus o filmi koydu videoya zaten Uğraşmayın benim anamla alışkın değil o böyle şeylere Alışır efendim bizimkiler nasıl alıştı <gülüyor> Ayol artık bunlar doğal şeyler bizim Berri'nin kaynanası özellikle bu tür filmler istermiş <gülüyor> A, Berin dedin de aklıma geldi Onun kocası azıtmış yine Bizimki boğazda artist bozuntularından biriyle görmüş onu Değil mi Birin duymasın Aman <gülüyor> duysa ne olacak O da artık keyfine bakıyor İyi de ediyor aslında Dikkat edersen son günlerde çok da formunda <gülüyor> <gülüyor> E ne de olsa jimnastik salonlarının müdavimi Yalnız jimnastik salonlarının mı cicim Ya o yakışıklı masöre ne dersin Aralarında bir şey mi var demek istiyorsun Gün gibi aşikar değil mi <gülüyor> Ah ay, lafa daldık çayı unuttuk Çayları tazeleyelim Ya iyi olur valla Benim de ağzım kurudu eh, Başka içen nerede olur <gülüyor> Bu Fatma hanım da nerede Her zaman böyle yapar bu kadın Çayları bir kere verin ondan sonra pır araki bulasın Sürekli dolaş kimin niye ihtiyacı varsa Bak kaç kere tembih ettim ona bana mısın demiyor Bunlar böyledir Kerimancığım Hele benimkini bilseniz komalara sokuyor beni Ay en iyisi gidip ben bakayım <gülüyor> Çatma Neredesin sen? Ayol nerelerdesin? Deminden beri herkes çay biliyorum, bekliyor Geliyorum hanımcım ee, biraz büyük hanıma bir şeyler hazırlayayım demiştim de Önce misafirlere bak ondan sonra Peki, peki merak etmeyin siz Tony nerede sesi çıkmıyor Uyuyor daha iyi değil mi İyi tabi <gülüyor> Hadi geç Tabi tabii. tabii. Allah'ım bana yardım et. Burada ne kafa dinlemek mümkün ne uyumak. Oh. Ne de rahat bir soluk almak. Bir an önce evime kavuştur beni Allah'ım. Kafa dengi komşularıma, oh la Ah, kim o? Size çay getirdim bilmedim. Hasta ve börek de Onları götür kızım sadece çay içeri. Aa, Bunlardan da yiyin ama Baksanıza ne güzel şeyler Canım istemiyor kızım Bu günlerde bir şey yemiyorsunuz çok da zayıfladınız e Bu karmaşada de, iştah hmm, mı kalır ya. Her gün her an bu biraz dalayım demiştim şu gün gün vuran ses yok bu öyle can habliyle uyan Keriman Hanım oğlana geç gelmesi için tembih etmişti ama o sağ olsun yeni Aa. müzik seti alındı alınalı kolay kolay evden çıkıyor. Ah, gençlik işte. Hasta mısınız? Başınız mı ağrıyor? Derdiniz mi var? Kimsenin aldırdığıyor? Öyle. Ha iç değilse şu böreğin tadına bakmazsanız aralarım vallahi. E, koy darız. bakayım ha, peki. Iyi, kalmasın. Ha, çok güzel oldu. Hmm. Nasıl? Oo, ya. gerçekten pek de nefis o. Afiyet olsun. Misafirler ne alemde? Aman ne bileyim. Oyuna oturdular işte. Abuk sabuk şakalarla sizi kaçırttıklarından beri... ...doğrusu pek kızıyorum. Hizmetlerini bile görmek istemiyorum. Pes vallahi. Ne de dedikoducu şeyler bir bilseniz, bir bilsin. Fatma Görüyorsunuz bir dakika rahat da yok. Geliyorum! Geliyorum! Keriman şuradan Hı. bana bir prova versene. E daha yemek bitmedi. Olsun. Yemek arasında ne var şu postal kokulu şeyi tüttürmesen? Al. Senin bu postal kokulu dediğin şey ne kadar pahalı biliyor musun? Aman bedava verseler almam vallahi. Kızım sevil, sevil. Bugün çok yorgunum kızım. Şu müziği kıssanız biraz. Kafam kazan gibi. Olur Görüyorsunuz Cevalli hanım Dünkü çocuklara bile halimizi anlatıp sözümüzü geçiremiyoruz artık Ne yaparsın oğlum gençlik Şişt. Patates kızartması isteyen var mı? Cemal ee, Bir iki tane koy bakalım Anne Sağol kızım istedim kızartma dokunma Cemal Bugün seni telefonla aradım diye ara yerinde yoktun Bütün gün şankiyedeydim Neyse ki kazı işleri bitti ee, malum yerin canım ee, anladım, anladım Bir koca ağaç kestik ki evlere şenlik. Yaş bir ağacı mı kestiniz yani ee, Yok canım ihtiyar bir ağaçtı Kurumaya yüz tutmuş neredeyse Ah canım vah vah. Kökünden sökülüp de kim bilir hangi mezbeleye atıldı şimdi Siz de olayı drama çeviriyorsunuz Valide Hanım Kurumaya yüz tutan ağaçlar kesilir bizde. Şu ağaç lafını kapatsak nasıl olur? Ha? Anne! Anne! Hmm. Rengin kül gibi oldu. İlacını getireyim mi? Yok kızım yok iyiyim. İyiyim. Keyfinize bakın siz. Damat bey oğlum... Buyurun valide Yalvarıyorum... Yarından tezi yok... Beni evime götürün ne olur... Ee, i̇yi de onların işleri daha oldu, bitmedi ki... Oldu olduğu kadar yeter ki götürün beni ne olur... Elini ayağını öpeyim... Estağfurullah valide Hayrola bir şey mi olur? oldu? Yok ne olsun... Ölmeden dünya gözüyle evimi. ...ıhlamurumu görüyoruz Aman anne ömürsün yani Trajedi yaratmakta da üstüne yok Ne var ölümden bölümden bahsedecek anlatamıyorum şimdi Anlatamıyorum güzel evladım Anlatamıyorum <gülüyor> Bir sıkıntı var içimde Yani sanki Sanki içimden böyle Bir şeyler zorla koparılıyormuş gibi Elimde değil Elimde değil. Ağlamayın valla, lütfen sakin olun. Keriman annene <gülüyor> ilacını versene iyi olur. Yok, yok biraz uzanırım geçer. İştahım kaçtı vallahi. Kimin kaçmadı ki? Oh, o kesilen ağaç onun ıhlamuruydu değil mi? Evet ama. Ne yapacağız şimdi? Durup durduğumuz yerde iş açtık başımıza Canım sen de kuruntu edip her şeyi uzatma bu kadar Pırıl pırıl bir kata çıktığı zaman... ...bütün bu halleri de unutacak göreceksin Oh inşallah öyle olur Şu zeytinyağı tabağını uzatır mısın bana? Teşekkür ederim Hardal ister misin? Ha iyi olur hmm. Hmm. Eline sağlık Bonfile de iyi pişmiş hani oh, Yavaş yavaş dinlenmeye başlıyorum galiba Hayrola nemi de daldın gitti Ya evet ne zaman şu apartmana baksam içim cız ediyor Atiye Hanım teyzenin evinden mi söz ediyorsun hı hı. Sorma Oraya baktıkça ben de fena alıyorum. Giden gittikten sonra Allı pullu yazılarla nasıl Atiye Hanım Apartmana diye yazdılar değil mi Boş dünya boş Sanki bir daha dönemeyeceği içine doğmuş gibi zorla gitti Zavallı Ya Ihlamur ağacı kesildiği günün gecesi ölmüş diyorlar. Öyle mi acaba? Bilmem. Belki de hizmetçinin uydurmasıdır. Niye uydursun ama? Belki doğrudur. Rahmetli o ağacı o kadar severdi ki. Neler anlatmıştı bana. Aslında ben de ne kadar üzüldüm o ağaç kesilirken biliyor musun? Ya ben? Bütün gece ağladım. Hay Atiye teyzem hay. Nur içinde yatsın. Gördün işte bir kök söküldü. Bir temel çöktü. Ya. İtemel temel çöktü Süheyla'cığım. Emre'nin radyo için yazdığı İhtiyar Ağaç adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Asuman Korat Efektör Mehmet Turgut